Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Her hafta sunduğumuz Hz. Rasul'ün örnekliğinde tarih serimizin Medine'de gelen hükümler bölümünün 33.sünü bugün sunacağız inşallah. Alt başlığımız Allah yolunda temizlenmek, arınarak yücelmek. İkinci bölüm. Bugün yeni bir başlık açıyoruz onun altında. Haramlar 1 halkı yurtlarından çıkarmak. Tarih boyunca çeşitli nedenlerle insanlar yurtlarından çıkarılmış veya çıkmışlardır. Siyasi, ideolojik, ekonomik, sosyal nedenler, savaşlar, doğal afetler, kuraklıklar ve dini inanışlar insanların yurtlarından çıkmaları konusunda etken olmuş. İnsanlar yeryüzünde değişik yerlerde yaşamak zorunda kalmıştır. Göç kavramıyla dile getirilen bir toplumun doğduğu, yaşadığı yerden başka yerlere gitmesi, Müslümanların tarihinde hicret olarak ele alınmıştır. Konuyu eline boyuna değerlendirmek için Allah'ın ayetlerinde yurtlarından çıkarılma olaylarının nasıl geçtiğine bakalım. Araf suresinin 80. ayetten, 88. ayet dahil mealen şöyle deniyor Araf suresinde. Lut kavmine dedi ki, sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Sapkınlığınızı tatmin için kadınlara bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz. Kavminin cevabı, onları ülkeden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlar, demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık. Çünkü karısı geride kalanlardandı. Üzerlerine taş yağmuru yağdırdık. Bak, günahkarların sonu nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri şuaybı gönderdik. Dedi ki, ey kavmin, Allah'a kulluk edin, sizin Ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükerek, Öyle her yolun başına oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz. O sizi çoğalttı. Bakın görün bozguncuların sonu nasıl olmuştur. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa Allah aranızda hükmedinceye kadar bekleyin. O hakimlerin en iyisidir. Kavminden ileri gelen kibirliler dediler ki ey şahit. Seni ve seninle beraber inananları memleketimizden kesinlikle çıkaracağız veya dinimize döneceksiniz. Şuayp istemesek de mi?" dedi. Nem suresinin 54. ayetinden 56. ayeti dahil. Mealen şöyle deniliyor: "Lutu da Kavmine gönderdik. Kavmine şöyle demişti: Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız?" Siz ille de kadınlara bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam ede gelen bir kavimsiniz. Kavminin cevabı Lut ailesinin memleketinden çıkarın. Çünkü onlar yaptıklarınızdan uzak durmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaret oldu. İsra suresinde 101. ayetten 103. ayeti dahil mealen şöyle deniliyor. Andolsun biz... Musa'ya kendisinden şüphe olmayacak şekilde açık olan dokuz ayet verdik. Haydi, İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, ey Musa dedi, senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum. Musa Firavun'a, pekala biliyorsun ki bunlar birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de senin hakikaten mahvolduğunu sanıyorum. Derken Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi. Bu yüzden biz onu ve beraberindekileri boğduk. Bakara suresinin 83. ayetinden 85. ayeti dahil mealen şöyle deniliyor. Vaktiyle biz İsrailoğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış. İnsanlara güzel söz söyleyin selatı ve zekatı ikametin diye emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz. Sizden birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz. Bu misakı kabul eden sizler birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak için haram olduğu halde size esirler olarak geldiklerinde fitye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında rezillik, kıyamet gününde ise şiddetli azaptır. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Bakara suresinin 243. ayetinden 246. ayeti dahil mealen şöyle deniliyor. Binlerce oldukları halde ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır. Lakin insanların çoğu şükretmez. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi iştir ve bilir. Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç verecek yok mu? Darlık verende, bolluk verende Allah'tır. Sadece O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir nebiye bize bir hükümdar gönder ki, onun komutasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Ve size savaş yazılır da savaşmazsınız dedi. Yurtlarınızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah zalimleri iyi bilir. Alimren suresinin 195. ayetinden 197. ayeti dahil mealen şöyle diyor. Bunun üzerine Rableri onların dualarını kabul etti. Onlara denildi ki erkek olsun kadın olsun hep birbirinizdensiniz. İçinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, yolunda eziyete uğradılar, çarpıştılar, öldürüldüler. Andolsun ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklara akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Allah karşılıkların en güzeli onun katındadır demektedir. İnkarcıların bolluk içinde yeryüzünde dolaşması sakın seni aldatmasın. O azıcık bir menfaattir. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Nisa suresinin 97. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne işte ediniz dediler. Bunlar, biz yeryüzünde çaresizdik diye cevap verdiler. Melekler de Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir, orası ne kötü bir gidiş yeridir. 101. sırada gelen Haşir suresinin 7 ve 8. ayetlerinde mealen Allah şöyle diyor. Allah'ın fethedilen ülkeler halkından Resulüne verdiği nimetler, yani ganimetler, Allah, Resul, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Resul size, Rabbinin emriyle neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın azabı çetindir. Ganimetler, yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen Allah'ın dinine ve Resulüne yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar bunlardır. Hac suresinin 40. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Onlar başka değil, sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanların kötülüklerini diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi mutlak surette içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi. Allah yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. Maide suresinin 33. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yer üstünde Barış düzenini bozmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri ya asılmaları yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezillidir. Onlar için ahirette de büyük azap vardır. Ayetlerde geçen konuları Resul Muhammed devrinde Müslümanların başından geçen olaylarla ele alıp inceleyelim. 1- Resul Muhammed'in İslam'ı tebliğ sürecinde baskı ve işkenceler neticesinde Müslümanlar yurtlarından hicret ederler. Mekke'de mücadele eden Müslümanlar ilk önce Habestan'a hicret etmişlerdir. Hicretin amacı zorlu bir hayattan baskı ve işkence olmadan yaşayabilecekleri bir hayata kavuşmaktır. Müslümanların genelde fakir, yoksul kesiminin yaptığı hicret sırasında Müslümanlar içinden fakir, yoksul olmayan, aşiretlerinin korumasında olanlar kalmıştı. Müslümanlar Mekke'de mücadele ederken baskı, şiddet ve işkencelere karşı hiçbir zaman anarşik olaylar içine girmemişler. Her zaman toplumla kucaklaşmayı, kendilerine baskı ve işkenceyle saldıranlara karşı sabırlı davranmayı öne çıkarmışlardı. Müslümanların hareketinin özelliklerinde, Topluma farklı bir inançla, farklı bir yaşama düzeni yani farklı bir din ile yaklaşırken şiddet yoktu. Tam tersine, kendileri gibi inanmayan putperest Arapların fakirlerine, yoksullarına sahip çıkıyorlar, topluma iyi davranıyorlar, akrabalar arasındaki ilişkileri koparmıyorlar, aşiretlerin birbirine duyduğu bağlılıklara, saygıya bir şey demiyorlar, Toplumda kargaşa yerine topluma barışı, esenliği, güveni, eşitliği savunuyorlardı. Toplumda sınıflaşmayı yaratan putperest Arap düşüncesi bu tür bir birlikteliğe karşı çıkıyor. Toplumun egemenleri toplumdaki sınıflaşmadan çıkar sağladıkları için Müslümanların ortaya koyduğu birlikteliği, barışı, güveni, esenliği istemiyorlardı. Halbuki Müslümanlar köle ile hür, Zengin ile fakir, Arap ile Arap olmayan arasında hiçbir fark gözetmiyorlardı. Yüzlerce yıldır devam eden putperest yaşam tarzı bunları kabul edemiyor, Müslümanları yüzlerce yıldır süren düzenlerini bozmakla suçluyorlardı. Halbuki Müslümanların onların mallarına, canlarına haksız bir saldırıları yoktu. Kimsenin malına, canına, ırzına, namusuna haksız bir şekilde saldırmıyorlardı. Müslümanların ortaya koyduğu bu yeni insanlık tipi putberes Arap önderlerini rahatsız etmişti. Onlar oluşturdukları anlayışlarla toplumun sırtından asalak gibi geçinme kurallarını oluşturmuşlar, emeksiz, mihnessiz, haksız çıkarlar sağlayarak zenginleşmişlerdi. Toplumun alt kesimleri Müslümanlığı benimsedikçe rahatsız oluyorlar, bu nedenle aralarında Müslümanları istemiyorlardı. Müslümanlar putperest topluma sahip çıkarken aynı zamanda akıllarına, mantıklarına seslenerek onları gerçeklere çağırıyorlardı. İnançlar bir tarafa Müslümanların insanları çağırdığı yaşam, haksızlıklara karşı çıkmak, toplum içindeki maddi, manevi farklılıkları gidererek sınıfsız bir toplum oluşturmaktı. Toplumun geneli böyle bir yaşama hayır demiyordu. Hayır diyenler sınıf farklılıklarından çıkar sağlayanlardı. Putperes önderler toplumla aralarının açıldığını gördükçe Müslümanları istemiyor, Müslümanları toplumla kendileri arasındaki güveni sarsanlar olarak görüyor. Bu nedenle Müslümanların inançlarına, yaşam felsefelerine, topluma yaklaşım biçimlerine karşı çıkıyorlardı. Müslümanlar ise toplumdan farklı inansalar da İnsanlar insanca yaşama hakkına sahiptir diyorlar. Onların inanç açısından durumlarını Allah'a havale ediyorlar. Hesap günü Allah tarafından adil bir şekilde hesaba çekileceklerini söylüyorlar. Yeryüzündeki yaşamda Allah'ın verdiği nimetleri, inansın inanmasın, herkesin paylaşması gerektiği üzerinde duruyorlardı. Müslümanlar zulme karşı çıkıyor, zalimlikle inkarı ayırıyorlardı. Zalimlik, yani insanların inançlarına, yaşamlarına baskı, haklarını elinden almak, mallarına, mülklerine haksız olarak el koymak Müslümanlara yasaktı. Bir putperest zalim olmadıkça Müslümanlar tarafından hedef alınmıyor, tam aksine inkar etseler de zulmedilen putperestlere sahip çıkıyorlardı. Müslümanların bu yaklaşımları putperest önderleri çileden çıkarıyor. Hakları ile aralarının açıldığını gördükçe Müslümanlara Mekke'yi yaşanmaz kılıyorlardı. Bütün bu gelişen olaylar sonucunda Müslümanlar rahat bir yaşam için Habeşistan'a göç ettiler. Yani yurtlarından çıkarıldılar. Daha sonra da Medine'lilerin Müslüman olmasıyla Rasul ve arkadaşları Medine'ye göç ederek orada devlet kurdular. Tarihte benzeri nedenlerle, birçok göç olayı olmuştur. ırkların ırklara baskıları, farklı ideolojilere inanan insanların yaşadıkları ülkelerdeki yaşamlarına müdahale edilmeleri hep olmuştur. Aynı şekilde, farklı inanışlara sahip olanların topluma egemen olan inançlar tarafından istenmemeleri, ülkelerinden sürülüp çıkarılmaları hep olmuştur. Günümüzde de devletlere egemen olan güçler, kendileri gibi düşünmeyenlere karşı üç tavır sergilemektedirler. Birincisi asimilasyon. Yani farklı düşünen, farklı ırktan olan, farklı kültürler yaşayanları kendilerine benzetmek için eğitim ve baskı yoluyla kimliklerinden soyutlamak, onları farklı bir kimliğe dönüştürmek. Ne yazık ki güçlü toplumların bu yöndeki asimile politikaları yüzünden, asimile politikaları yeryüzünde, yüzünde birçok toplumu kimliğinden uzaklaştırmıştır. Özellikle otoriter toplumlar kendi inançlarını, kültürlerini, dillerini, yaşamlarını, ırklarını diğer toplumları egemen kılmışlar. Diğer toplumların inançlarını, kültürlerini, dillerini, yaşamlarını, ırksal özelliklerini yasaklamışlar. Onların kendi özellikleriyle toplumda var olmalarını engellemişlerdir. Hani bunlar Diğer toplumların istekleriyle, arzularıyla özgür iradeleriyle seçimleri neticesinde olsa neyse. Ancak bütün bunlar zorla, baskıyla yapılmıştır. İkincisi ise baskı, zorlama, yasaklama. Egemen toplumlar asimilasyon yoluyla yok edemedikleri toplumların varlıksal özelliklerini yasaklayarak kimliklerine baskı yaparlar. Böylece baskı gören toplumlar, kendi inançlarını söyleyemezler, dilleriyle konuşamazlar, kültürel varlıklarını öne çıkaramazlar, ırklarından söz edemezler, toplum içinde kapalı bir toplum olurlar. Devlet tarafından görmezden gelinir, varlıkları adeta sıfırlanır. Üçüncüsü ise ülke dışına sürüp çıkarmak. Egemen toplumlar asimile edemedikleri, sindiremedikleri toplumlar üzerine yürüyerek onlara ya değişeceksiniz ya da bu ülkeden çıkıp gideceksiniz derler. Böylece egemen toplum ile diğer toplum arasında her yönden savaş başlar. İnsanlar yurtlarından çıkarılırlar. Allah Bakara suresinin 83 ile 85. ayetleri arasında mealen şöyle der. Sizden birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz. Bu misakı kabul eden sizler birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülükte, düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak haram olduğu halde hem yurtlarından çıkarıyor, hem size esir geldiklerinde fitye verip kurtarıyorsunuz diyerek yapılan işin kötü olduğunu, bu tür eylemlerin haram olduğunu ifade etmektedir. Nedir haram olan? Yurtlarından toplumları sürüp çıkarmak, insanların yaşamlarını kendi yurtlarında yaşanmaz hale getirmek. Her ne kadar ayette onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde deniliyorsa da insanları bu noktaya getirecek tüm eylemlerde Allah'ın istemediği şeylerdir. Yani Allah toplumlara İnançları yüzünden baskıyı haram kılar. Nitekim Bakara Suresi'nin 256. ayetinde dinde baskı yoktur diyerek insanlara dinlerinden dolayı baskı yapılmaz der. İnsanların farklı inançlara baskı yapmasını kabul etmez. İnsanların bazıları farklı dine, farklı ideolojiye, farklı yaşama inanıyorlar diye onlara baskı yapılmasını, öldürülmesini yurtlarından çıkarılmasını haram kılar. Barışı, adaleti, esenliği, güveni isteyen her toplum, hangi inançtan olursa olsun yurtlarında yaşamaya hak sahibidir. Herkesin kendi inancı, kendi yaşama biçimi kendine aittir. Yaratıcı olan Allah'a herkes kendi inancından, kendi yaşamından sorumludur. Ta ki insanlar barışı bozmasınlar, haksızlık yapmasınlar, Adaleti, barışı, güveni, esenliği istesinler. Günümüzde toplumsal yapılara egemen olanlar, kendi inançlarını toplumlara baskılarlar. Eğitim yoluyla farklılıkları simile etmeye çalışırlar. Varlıklarını öne çıkaran toplumları, yok etmek için ülkeden sürüp çıkarırlar. Böylece Allah'ın insanlara tanıdıkları hakların önüne geçerek haram işlerler. Geçmişte adaletten sapan Müslümanlar da, Toplumları Müslüman olmaya zorlamışlar, toplumlara baskı uygulamışlardır. Halbuki böyle davranları haram kılınmıştır. Bugün ülkemizde yaşayanlar, Türklük üzerine baskılanır. Kemalist ideoloji ile insanlar asimile edilir. Asimile olmayıp inançlarıyla varlıklarını öne çıkaranlara izin verilmez. Onların inançlarına göre yaşama istekleri yasaklanır. Tek tip bir ideoloji, tek tip yasalar, tek tip kültür... Tek tip yaşama biçimi toplumlara egemen kılır. Böylece toplum baskılayanlar, baskılara zulme uğratılanlar olarak ikiye ayrılır. Kimi inançları, kimi ideolojileri, kimi ırkları nedeniyle zulme uğratılır. Hangi çeşit olursa olsun Allah baskı kurmayı, insanlar arasında eşitsizlik doğurmayı, eşitsizlik nedeniyle insanların öldürülmesini, yurtlarından çıkarılmasını haram kılmıştır. 2. Müslümanlar Medine'de devlet kurmuşlar. Kurdukları devletin temeline Allah'ın yasalarını oturtmuşlardır. Allah'ın yasası Müslümanlara adil olun der. Adil olun ki zulme sapanlardan olmayın. Rasullerden örnekler verir. Müslümanların kendi yaşamlarından örnekler verir. Müslümanların haksız olarak yuklarından çıkarılmalarından söz eder. İbrahim'den, Musa'dan, onların kavimlerinden örnekler verir. Müslümanlar haksız gördükleri, zulüm gördükleri hiçbir şeyi yapamazlar. Müslümanlar kendilerine yapılmasını istemedikleri hiçbir şeyi başkalarına yapamazlar. Geçmişte Müslümanlara baskı yapılmış, ülkelerinden çıkarılmışlardır. Resul İsa çarmıha gerilerek öldürülmüş, Resul Yahya'nın başı kesilmiş, insanlar ateş çukurlarında yakılmış, aslanlara yedirilmiştir. Bu olaylar hatırlatılarak Müslümanların da egemen olduklarında insanlara inançlarından dolayı baskı yapamayacakları, yurtlarından çıkaramayacakları anlatılır. Bu tür eylemler Allah tarafından yasaklanır. Yani haram kılınır. Allah'ın haram kılması açıktır, nettir. Yorum'a muhtaç değildir. İnsanlara baskı uygulamak, onları haksız yere öldürmek, yurtlarından çıkarmak kesinlikle haramdır. Peki, Resul Muhammed'in Medine'de kurduğu devletin temel politikası olan bu yasalar Müslümanların tarihinde sürekli geçerli olmuş mudur? Elbette hayır. Müslümanlar zaman içinde bazen Allah'ın yasaklarına uymuşlar, bazen zulma sapmışlardır. Geçmişin analizini yaparak şu dönemlerde adil oldular, şu dönemlerde zalim oldular gibi ayrıntıya girmeye gerek yok. Çünkü ayrıntılar ne haram olan bir şeyi mazur gösterir, ne de bize netlik kazandırır. Müslümanların tarihinde oluşan sultanlıklar, mezhepler, değişik yapılanmalarıyla zaten Allah'ın ayetlerinin uygulanmasından vazgeçip, toplumlara çıkarlarını egemen kılmışlar. Müslüman olan toplumlar, ırksal inançlarından, kültürlerinden gelen özelliklerini Müslümanlık ilan ederek diğer Müslümanlardan ayrışmışlar. Müslümanlıklarını birbirlerine baskılamışlardır. Arap'ın, Türk'ün, Fars'ın, Hindun'un, Kürd'ün, Berberi'nin Müslümanlıkları tarih içinde birbirleriyle hükümranlık yarışına girerken mezhep savaşları da insanları ötelemeyi, üzerlerine baskı uygulamayı, öldürmeyi, yurtlarından çıkarmayı gerçekleştirmiştir. Resul'ün vefatından sonra Müslümanlar arasında çıkan ihtilaflar, hilafet kavgaları, ve birçok diğer nedenlerle Müslümanların kendi aralarındaki savaşları tarihe yazılırken bütün bu olaylardan elbette Müslüman olmayan toplumlarda nasibini almıştır. Allah'ın ayetleri rafa kaldırılıp ayetlerin çizdiği inanç, yasalar, yaşam biçimi toplumdan uzaklaştırılıp siyasi, mezhebi, kültürel, ırsal iştahatlar, fetvalar, İslam yasası diye uygulandıkça kendini Müslüman sayanların Allah'ın haramlarına uydukları görülmemiştir. Bugün Müslüman toplumlarda Allah'ın yasalarıyla oluşan bir devlet bir toplum yoktur. Müslüman toplumların kimi demokratik, laik liberal, kapitalist bir devlet kurup Allah'ın yasalarını devletten uzaklaştırmış, kimi demokratik, laik sosyalist bir devlet kurup Allah'ın yasalarını devletlerden uzaklaştırmış, kimi de şeriat uyguluyoruz diyerek atalarından gelen gelenekleri, mezheplerinin iştahatlarını, fetvalarını Allah'ın yasaları sayarak, Allah'ın yasalarını devletten uzaklaştırmıştır. Bugün, İslam yasalarıyla devlet yönetiyoruz diyen hiçbir devlet Allah'ın yasalarını uygulamaz. İran İslam Cumhuriyeti Şia mezhebini, Suudi Arabistan Krallığı Sünni mezheplerden Vahabi mezhebini, çiçeği burnunda ışıt yani Irak-Şam-İslam devleti Arap geleneklerini ve Selefi mezhebini devlet yasası olarak uygulamaktadır. Halbuki ne Arap geleneklerinin ne de mezheplerinin, hükümlerinin Allah'ın yasalarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Allah'ın yasaları kendileriyle savaşmayan toplumlara sahip çıkmayı, onları korumayı, özellikle baskı, Zulüm altında olan toplumları kucaklamayı emrederken bugün IŞİD bırakın İslam'ı mezheplerini kabul etmeyen toplumları ülkelerinden sürüp çıkarmaktadır. İşgal ettiği edeceği bölgelerdeki insanları ülkelerinden gitmesi için korku salan, onları sürüp çıkaran bir anlayışın Allah'ın ayetlerine uyduğu düşünülemez. Bugün İsrail'in baskıları ile binlerce Filistinli yurtları dışındadır. IŞİD'in baskıları nedeniyle binlerce Suriyeli, Iraklı yurtları dışındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojik, ırkçı baskıları nedeniyle binlerce kişi yurtlarından başka yerlerde yaşamaktadır. Kemalist ideoloji sahipleri en küçük bir sorgulamada beğenmiyorsanız ülkeyi terk edin baskısını gündeme getirmektedir. Asya'da, Orta Doğu'da, dünyanın birçok yerinde Müslümanlar, Müslüman olmayan topluluklar, inançları, ideolojileri, ırkları, kültürleri nedeniyle Farklı oldukları için baskı görüyorlar, yurtlarından çıkarılıyorlar. Allah ayetlerinde geçmiş topluluklardan örnekler vererek baskı uygulamayı, insanları yurtlarından çıkarmayı haram kılıyor. Yani yasaklıyor. Hiç kimse inancından, ideolojisinden, ırkından, kültüründen dolayı baskı göremez, ülkesinden çıkarılamaz. Allah'ın yarattığı insanlar ister Allah'a inansınlar, ister inanmasınlar. Allah'ın yarattığı dünyada zulme sapmadıkları, barışı bozmadıkları, haksızlık etmedikleri müddetçe yurtlarında özgürce yaşama haklarına sahiptirler. Kimse onların bu haklarını elinden alamaz. Hiçbir toplum, hiçbir egemen güç onların bu haklarını elinden alamaz. Allah böyle bir zulmü yasaklar. Yapanlara zalim der. İster Müslüman olsun ister olmasın. Kafirlerin kafirlere baskı yapması onları yurtlarından çıkarması yasaklanmıştır. Müslümanların Müslümanlara baskı yapması, kafirlere baskı yapması, onları yurtlarından çıkarması yasaklanmıştır. Allah, insanlara, toplumlara tanıdığım özgürce yaşama haklarını kimse elinden alamaz diyor. Bunu yapan olursa mutlaka en şiddetli cezalandırırım diyor. İnsanlar kendilerine göre baskı kurma, İnsanları yurtlarından çıkarma nedenleri bulabilirler. Allah insanların çıkarlarına göre ürettikleri nedenlerin hiçbirini kabul etmiyor. 3. Herhangi bir zor gördüklerinde sırf kendi keyifleri, rahatlıkları, çıkarları için mücadele etmeden ülkelerini terk edenler, bunlar için Allah Bakara suresinin 243. ayetinde şöyle diyor. Kimler için herhangi bir zor gördüklerinde,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 Allah her şeyi iştir ve bilir. Ayet o kadar manidadır ki, geçmişte ve günümüzde olan birçok olayı özetliyor. İnsanların yaşadıkları yerleri düşmanlar işgal edebilir. Ülkede yaşayan bazıları silahlanarak insanları öldürmek, ülkelerinden sürüp çıkarmak isteyebilir. Böyle bir durumda binlerce olanlar birlik olup, ülkelerini kurtaracaklarına, ülkelerindeki zalimleri yok edeceklerine, Ölüm korkularından dolayı ülkelerinden kaçarlar. Kaçış yollarında ölürler. Halbuki onlara denilmişti ki zulme karşı çıkın, zalimlerle savaşın. Onlar diriltilecek, zulme karşı çıkmadıkları, zalimlerle savaşmadıkları için hesaba çekilecekler. Allah onların kalplerindekini bilir. Onların konuşmalarını işitir. Onların ülkelerini terk ederek hangi niyetlerle kaçtıklarını bilir. Adaletle yaşayın denilen yeryüzünü zalimlere bırakanlar zulme ortak olmuşlardır. Eğer insanlar birlik olup zalimlere karşı çıkmış olsalardı, zalimler asla başaramazlardı. Onun için toplumumuzdaki şu sözler manidardır. Zulme rıza zulümdür, zalimlere ses çıkarmayan zalimdir. Ayet günümüze ne kadar çok ışık tutuyor, öyle değil mi? Bugün Suriye'deki savaştan dolayı halk ölüm korkusuyla ülkesinden kaçmıştır. Ülkesinden kaçanların toplamı 6 milyon kişiyi buluyor. İçlerinde varlıklı olanlar gittikleri ülkelerde evlerini almışlar, işlerini kurmuşlar. Fakirler, yoksullar ise sefalet içinde gittikleri ülkelerin insafında yaşamak zorundalar. Onların çoğu ülkelerini işgal eden, ülkelerindeki zalimleri destekleyen kafir ülkelere kaçmaktadırlar. Bu uğurda yollarda ölmektedirler. Halbuki onlar binlerce, milyonlarca kişidir. Mesela 6 milyon kişiden en az 500 bin asker çıkar. Zorlarsan 750 bin asker çıkar. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hazır ordusu 600 bin civarında. Kaçanlar aralarında birlik olsa ülkelerini işgalden, zalimlerden kurtarmak isteseler taş taş üstünde bırakmazlar. Bırakın modern silahları, ilkel silahlarla bile ülkelerini düşmandan, zalimlerden kurtarırlar. Anadolu halkı geçmişte Anadolu düşmanlar tarafından işgal edilince sağa sola mı kaçtılar? Ellerindeki tüm imkanlarla savaşıp ülkeyi kurtardılar. Sonunda masa başında oyuna geldiler o başka ama ülkeyi terk etmediler. Düşmana bırakmadılar. Anadolu'da yaşayan hangi ırktan olursa olsun her insan ülkesine sahip çıktı. Bugün sadece ülkemizdeki Suriyelilerden oluşan 200-300 bin kişilik bir ordu Suriye'deki tüm zalimlerinin canını okur. Ama ne yapıyorlar? Onlara düşmanlarla savaşın, zalimlerle savaşın denildiği halde onlar ölüm korkusuyla ülkelerini terk ediyorlar. Öyleyse bu yolda ölüm deriz. Allah ayetinde öyle diyor. Öyleyse bu yolda ölü Onlar da kaçış yollarında ölürler. Hayatlarını mahvederler. Ruhlarını kaybederler. Kimliklerini, kişiliklerini öldürürler. Yeryüzünde sefalet içinde dolaşmaya başlarlar. Yeryüzünde düşmanların elinde rezil ve rüsvay olurlar. Kimsenin istemediği insanlar olurlar. Onurları yerle bir olur. Sonra hesaba gelirler. Hesap günü onlara sorulur. Size zalimlerle savaşın denilmedi mi? Zulme karşı birlik olup mücadele edin denilmedi mi? Onların vereceği cevap yoktur. Onlar zalimlere boyun eğerek zulme ortak olmuşlar, ülkelerini zalimlerin eline bırakmışlardır. Bunun nedeni de ölüm korkusudur. Halbuki onlar kaçsalar da kaçmasalar da ecelleri gelince öleceklerdir. Korku yolunda kendilerini, eşlerini, çocuklarını öldürdüler. Yapmakta oldukları bu zulüm onlara sorulur. 4. İnsan veya toplumlar barışı bozar, zulme sapar, haksızlık yapar, toplum arasında fitne çıkarır, ikiyüzlü riyakar davranışlarıyla toplumda huzursuzluk çıkarırlarsa, bu durumda Allah barışı bozan, topluma ihanet eden, çıkarları uğrunda toplumda ikilik çıkaran, insanları haksız yere öldüren, insanları haksız yere yurtlarından çıkaranlara uygulanacak yasayı, Maide suresinin 33. ayetiyle Müslümanlara bildirir. Ayet mealen şöyledir. Allah'a, Resulüne karşı savaşanların, yüzünde barış düzenini bozmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya ellerinin ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilidir. Onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Ayette açıkça tarif edilir. Allah'a ve Resulüne savaş açanlar, yeryüzündeki barışı bozanlar, böylece huzursuzluk çıkararak insanlara zulmedenler, bugünkü deyimle barış, sevgi, saygı, güven, esenlik üzerine kurulan, herkesin adil bir şekilde hakkını aldığı bir toplumda kendi inançlarını, ideolojilerine hakim kılmak için huzuru bozanlardan söz ediliyor. Yani toplumda anarşiyi, savaş çıkaranları söz ediyor. Peki herkesin hakkını aldığı barış, sevgi, saygı, güven, esenlik üzerine kurulan düzen nedir? Mesela bugünkü devletler barış, sevgi, saygı, güvenlik, esenlik üzerine mi kuruludur? Bir inancın, bir ideolojin, bir ırkın egemen olup diğer inançların, diğer ideolojilerin sıfırlandığı, diğer ırkların toplumda yok sayıldığı düzenler barış, sevgi, saygı, güven, esenlik düzeni midir? Elbette hayır. Allah, barış, sevgi, saygı, güvenlik, esenlik düzenini Resulü Muhammed'e Medine'de kurduruyor. Resul Muhammed'in Medine'de kurduğu devlet düzeninde Müslümanlar, Yahudiler, putperest Araplar vardır. Bu üç toplum, Resul Muhammed'in liderliğinde barış, sevgi, saygı, güven, esenlik üzerinde anlaşarak bir devlet kurmuş, devletin temelinde her toplum, kendi dinine göre yaşama hakkına sahip olmuş. Her toplum kendi yasalarını kendi aralarında uygulamak, kendi kültürlerine göre yaşamak, kendi eğitimlerini özgürce yapmak haklarına sahip olmuşlardır. Yani o gün şöyle denmiştir. Her toplum hangi inanca, hangi yasaya, hangi yaşama göre yaşayacağını belirsin ona göre yaşasın. Kimse kimsenin inancına, yasasına, yaşamasına karışmasın. Şimdi bugüne o gün kurulan düzenin özünü aktarırsak bir toplumda kaç din, kaç ideoloji, kaç ırk, kaç kültür varsa hepsi kurulan devlette de kendi inancıyla, yasasıyla, idolesiyle, ırkıyla, kültürüyle, yaşamıyla var olacak. Devletin resmi idolesi diye bir şey olmayacak. Resmi ideoloji bütün inançlar, ideolojiler özgürce yaşama hakkına sahiptir diyecek. Devletin tek tip yasaları olmayacak. Her inanç, ideoloji kendi yasalarını belirleyecek, kendi aralarında kendi yasalarını uygulayacak, toplumlar arasında ortak yasalar belirlenecek. Her toplum kendi diliyle konuşacak, kendi kültürüyle, inancıyla eğitim kurumları oluşturacak, kendi yaşamlarına göre yaşayacak. Şimdi bütün bunlar bir devlet tarafından sağlanırsa kim hangi toplum benim hakkım çiğnendi ben hakkım istiyorum diyebilir kim hangi toplum benim inancım ideolojim yasaklandı ben inancıma ideolojime göre yaşamak istiyorum diyebilir kim hangi toplum ben adil bulduğum kendi yasalarıma göre yaşamak istiyorum kendi toplumumuzda ilişkilerimi kendi yaşamımızda kurmak istiyorum diyebilir ailemizle kendi toplumumuzda ilişkilerimi kendi yaşamımızla kurmak istiyorum diyebilir. Kim, hangi toplum, benim dilim, kültürüm yasak, ben ana dilimle konuşmak, devlette temsil edilmek, kendi kültürümü rahatça yaşamak istiyorum diyebilir. Kişilerin öz varlıkları, toplumların öz kimliklerinin yaşamasına izin verildiği bir toplumsal yapıda, kim, hangi toplum, toplumda bizim isteklerimiz var ama baskı uygulanıyor diye ortaya çıkabilir. Kişisel ve toplumsal olarak bütün haklar verilmişse, buna rağmen kişiler veya toplumlar toplumda huzursuzluk çıkarıyor, barışı bozuyor ise o zaman bir sorun var demektir. Sorun zulme karşı çıkmak değil, zulüm yapmak üzere harekete geçmektir. Yani kişiler veya toplumlar inançlarını, ideolojilerini, yasalarını, dillerini, kültürlerini diğer toplumlar üzerine egemen kılmak istiyordur kabul etmeyeceklere baskı uygulamak, onları yaşadıkları ülkeden sürüp çıkarmak, böylece yaşadıkları ülkede sadece kendilerinin var olmasını sağlamak istiyorlardır. Bu nedenle toplumdaki barışı bozmak, dengeleri alt üst etmek istiyorlardır. Halbuki Allah her inananın barışı koruduğu müddetçe yaşamasına izin vermiştir. Resul Muhammed Allah'ın ortaya koyduğu bu adil yasayı, topluma devlet olarak uygulamıştır. Buna karşı çıkmak, Allah'a, Resul Muhammed'e savaş açmaktır. Resul Muhammed Medine'de uyguladığı devlet modelinde Yahudi'ye, kendi inancına göre yaşama hakkını her şeyiyle vermesine rağmen, Putperest'te, kendi inancına göre yaşama hakkını her şeyiyle vermesine rağmen, Yahudiler, Putperestler, toplumda olan bu barışı hangi niyetle bozarlar? İşte tarih bize, hangi niyetlerle bozduklarını gösteriyor. Tarihin gösterdiği şey, Yahudiler ve Puttresler sağlanan barış düzenini kendi lehlerine bozmak istemişler, Medine Devleti'nin düşmanlarıyla işbirliğine girişmişler, halbuki yaptıkları sözleşmede yasaktı, toplumda huzursuzluk, ikilik çıkarmışlardır. Allah bu noktada özet olarak şöyle diyor. Ben insana, toplumlara, bu kadar hak vermişken bu hakka karşı çıkmak, kendi zulmünü iktidar etmek için çalışmak, benimle savaşa girmektir. Adalet yasalarımı uygulayan Resulü Muhammed'e savaş açmaktır. Onlar böyle yaparak bütün insanların haklarıyla yaşadıkları bir düzeni bozmak, kendi arzularına göre düzen oluşturup insanlar üzerine egemen olmak, egemenliklerini baskı unsuru yaparak zulme sapmak isterler. Bu nedenle toplumu bozarlar, toplumda oluşan barış düzenini alt üst ederler, kendilerinden başka toplumların haklarını kabul etmezler, böyle bir durumda onları yakalayın, cezalandırın. Çünkü onlar hangi inanç, hangi din, hangi ideoloji, hangi ırk olursa olsun onlara verilen hakları tanımamaktadırlar. Onlar Firavun, Nemrut, Mekke önderleri gibi kendi düzenlerini diğer toplumlar üzerinde baskı unsuru olarak gerçekleştirerek, Zulme sapacaklardır. Onları engelleyin. Onların kendi düzenleriyle topluma egemen olmalarının önüne geçin. Onların firavunlaşması, nemrutlaşması toplumlar için iyi olmaz. Onlar başarırsa yeryüzünde zulüm egemen olur. Onun için daha başındayken onları yakalayın, cezalandırın. Peki onlara verilecek ceza ne? Yeryüzünde barış düzenini bozmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri ya asılmaları da ellerinin ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Ayetin bu hükmü toplumda barış düzenini bozanlar ya öldürülecekler, ya el ve ayakları çaprazlama kesilecek, aleme ibret kılınacaklar ya da ülke dışına sürüleceklerdir. Sonuç olarak ayetler ülkelerinden çıkarılma konusunda Müslümanlara dört konu anlatıyor. 1. Müslümanların ülkelerinden hicrete zorlanarak, sürülüp çıkarılması 2 Müslümanların barışı bozmayan hiçbir kişiyi toplumu ülkeden sürüp çıkarmaması 3 ölüm korkusuyla yurtlarını zalimlerin eline bırakıp kaçanlar 4 barış düzenini bozup toplumda ikilik çıkaran kendi inançlarını ideolojilerini topluma egemen kılmak isteyenleri sürüp çıkarmak. Bu dört konu etrafında ayetler konuyu anlatıyor. Ne hangi konuyu? Ülkelerinden insanları sürüp çıkarmayı veya hicret olgularını anlatıyor. Hicrette zorlanma olgularını anlatıyor. Yani birincide Müslümanlar zulme uğruyor, ikincisinde Müslümanlara zulüm yapmaları yasaklanıyor, üçüncüde insanlar ülkelerini zalimlerin eline bırakarak kaçıyorlar, dördüncüsünde zulme sapanlar cezalandırılıyor. Allah ayetlerin özetinde bunları bize anlatırken, Temel özlerden de söz ediyor. Bu temel özler şunlar. 1- Allah diyor ki yeryüzü bana aittir. 2- Allah diyor ki insanı ben yarattım. 3- Onlara barışın, barış düzeninin ne olduğunu anlattım. Barış düzeninin kuralları insanların inandığı şekilde yaşama hakkına sahip olmalarıdır. 4- İnsanların bana inanıp inanmamasındaki hesap bana aittir diyor Allah. İnsanlar bu hesaba karışamaz. Onun için hangi inanca sahipse, onu özgürce yaşama hakkına sahiptirler. Bundan da kendileri bana karşı sorumludur diyor. Allah size karşı değil diyor. İnsanlara karşı değildir. 5- İnsanlar kendi inançlarını yaşarken, beni inkar etseler, dinime girmeseler de, toplumda barışı, sevgiyi, saygıyı koruyorlarsa, onlara asla dokunamazsınız diyor. 6- İnsana Toplumlara baskı unsuru olacak her türlü girişimi yasaklıyor. dedi. Müslümanlar beni kullanarak diyor Allah. Onlara emrettiğim dini kullanarak, o dini yani İslam'ı bahane ederek hiç kimseye zulmedemezler. Onlara verdiğim hakları elinden alamazlar, onları yurtlarından sürüp çıkaramazlar diyor Allah. 8- İnsanlara kendi inançlarını egemen kılıp, kişi ve toplumlar üzerine egemen olup zulmedenleri, Engelleyin diyor Allah. O bir zulümdür diyor. Hiçbir insanın hiçbir şekilde kendi inançlarını egemen kılıp, kişi ve toplumlar üzerine egemen kılıp zulüm yapamaz diyor. Bu inanç sahipleri Müslüman dahi olsa, dikkatinizi çekiyorum, Allah bunları yasaklıyor. Müslümanlar dahi olsa, Müslümanlar inançlarını egemen kılıp, kişi ve toplumlar üzerine egemen kılıp, onları zorlayarak zulüm yoluna sapamaz diyor Allah. Kısaca hiçbir kimse, hiçbir toplum, kendi aklını, mantığını, iradesini, arzularını, heveslerini, inançlarını, ideolojilerini, ilkelerini, yasalarını, kültürünü diğerleri üzerinde egemen kılarak onların kendilerine göre yaşamalarına engel olamaz. Böyle yaparak insanları yurtlarından sürüp çıkaramaz. Böyle bir şey yaparsa o zulümdür diyor Allah. Yaptıkları şey zulümdür diyor. Ve bu haramdır diyor. Böylece haramlarla ilgili ilk konumuzda haram bir dedik ve yeryüzünden insanları sürüp çıkarma noktasında Allah'ın kesin olan haram hükmünü değişik açılardan anlatmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.